1646, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, ben sefere çıkıyorum, diyen bir kişiye söyledikleri bir kişi Allah'ın Resulüne gelerek, ey Allah'ın Resulü, sefere çıkmak istiyorum, bana azık ver, dedi, Hazreti Peygamber, Allah sana takvayı azık olarak versin, deyince, adam, daha fazlasını istiyorum, dedi, Resulullah, senin günahını affetsin, dedi, adam, daha fazlasını istiyorum, anam babam sana feda olsun, dedi, Hazreti Peygamber, hangi yöne gidersen git sana hayrı eser eylesin, buyurdu.